...hazırlayan ve Çelenk Bafra. Merhaba, iyi haftalar. Ben programcınız Çelenk. Hariçten Sanat programında canlı yayınlığım... E, ...konuğum Cevdet Erek. Cevdet, hoş geldin. Hoş bulduk. E, bunca senedir seni ilk defa ağırlıyorum... ...yanılmıyorsam. Hariçten Sanat programında değil mi? Çok Teşekkür ederim. <gülüyor>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 Pek çok uluslararası büyük ölçekli prestijli sanat ve sergi projesinden tanıdık bir isim Cedet Erek. Bugünkü buluşma vesilemiz ise Bergama Stereo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 Poli, ...Türbin, yani büyükçe bir fabrik, boş bir fabrik alanı gibi... ...gözün önüne gelmesi için... ...belki Haliç'teki tersaneler olabilir mesela... Hı hı. ...boyut olarak yani... ...onlardan bir en büyük olanlarından değil de... ...orta boylardan birinin iç... ...şeyi gibi düşünelim... Ee, ...Bohum, Ruhr tabii ki özellikle... E, ...Alman İmparatorluğu'nun... E, ...1800'lerin sonlarındaki... ...büyük gelişmesindeki asıl şey... ...motor... Tabii geç olan, kalmış Bir endüstriyelleşme dönemi evet. hatta. E, o Geç ama...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 ...şey bulunuyor diyelim... ...fazla bir özet yapmak için yani... ...ve bu... ...Zeus... ...olarak adlandırılan ya da bizim kabaca... ...Bergama Altarı, Bergama Sunağı dediğimiz sonra... ...golaya götürülüyor. Her neyse bu bohum. E Berlin zaten... ...Berlin e, Hamburger Banuf Müzesi... E ...oranın şu andaki önemli... ...diyebileceğimiz... E, ...belki de en önemli... E, ...modern sanatçı... ...adar sanatın gösterildiği alanlardan biri ama... ...aynı zamanda... E, Pergamon Müzesi ile aynı çatının altında bu müze. Tabii hepsi ulusal müzeler evet, başlığı hepsini... altında, devlete bağlı. Evet. İçine Pergamon girmek zor olmasa da, evet. İçine girmek, içine girmek zor olsa da diğer yani hepsi Hı. aynı kurumun altında diye böyle büyük bir imkanlar yok aslında. Çok da faydalı oldu. Ben çünkü bir süre sonra formaliteler biraz uzamaya başlayınca biliyorsun şu anda tamirat görüyor şey Pergamon evet. Müzesi, Pergamon Müzesi. Dolayısıyla Bergama evet. sunağını, Pergamon Müzesi'ndeki Bergama sunağını gidip göremiyoruz. Evet süredir. ama bir, bununla ilgili bir not arada sen bana sormadan bir not da söylemiş olayım. Evrim'i görünce camın arkasına Dikkat, dik, dikkatim <gülüyor> dağıldı. Merhaba te te Evrim. Teknik e, masanın e, arka tarafında evet. camın, cam tarafında program komşumuz Evrim Altı fotoğrafımızı evet. çekiyor. Merhaba evet. Evrim. Ee, bir süre sonra projenin nasıl ilerleyeceğini de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 Biz yani hani radyo çevresi diyelim. Beatles'ın Pink Floyd'una eski kayıtlarını düşün. Davul bir tam bir sağ Hı -hı. taraftan geliyor. Sonradan gülerdik ama çok da eğlenceli. İki hoparlör koyuyorsun. Davul sağ taraftan geliyor falan filan. Bu e, katı olanın katı olarak kabul edilen şeyin e, temsiliyle ilgili e, olduğu için stereo kelimesini şey yaptım. Ama diğer yandan Hı -hı. -referans'ta, demin biraz evvel bahsettiğim simetrik mimari Hı -hı. ve bu sol sağ Gözünüzün önüne hemen şey gelsin. Simetrik mimari. E, bir örnek söyleyelim. Ne söyleyelim? E, var mı olmakla gelen bir şey. Bilmem sunan kendisi. Mimari yapıyı bildiğim sunan, için sunan kendisi. Ha, ha, yani, sunak, simetrik bir yapı. Sunak evet. Gözünüzün önüne gelmeyenler için düşünüyorum. <gülüyor> simetrik yapar. Simetrik kelimesini bilindinin kabul edelim. Ya da gözünüzün önüne klasik bir, eee stereo bir e, müzik sistemi gelsin. Solda sağda hoparlörler falan filan. Mimardaki simetriyle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 O öyle bir şey portatı cebine koy. Cebine koy değil de onzuna koy git falan filan <gülüyor> gibi. Fakat dediğim gibi ben öyle bir benzer bir anlatı yapmak gibi ne yitim yok. Oradaki heykelde, heykellerde anlatılan bu tanrılar ve yeraltı tanrıların savaşını bir de sesle ifade edelim yapmak değil. Hı hı. E, fakat o mü mücadeleyi e, işte barbar olan kimse barbar olan e, medeni olan böyle bir mücadeleyi e, asıl kendi malzemem olan tabii ritmin kendisiyle biraz şey yapıyorum ve malzeme olarak da seçtiğim bir, ...özellikle özel ki 2000 seneler üzerine geldim bu asma davul hani o çok e, asma davul kah çok sevdiğimiz bazılarımızın da çok da sevmediği antipatik de olabilen e, asma davul çoğu kişinin gözünün gelmiyor ama Ramazan davul dersem sanırım bazı <gülüyor> de, <hemen> herkes şey şeyi <gülüyor> e, hatırlayabilir bu demin çaldığımız e, o ben, davul adlı albümden benim kendimce yaptığım denemelerden aslında direkt o parçadan da ufak bir sample de var hı hı. E, bir örnekleme de var. Bu tip genelde ses paternleri biraz da ses, ee, ses yani diyelim ee, insan mı, hayvan mı, ee, canavar mı işte yer Yeraltı altından mı, yer üstünden mi, mi? <gülüyor> yoksa bir black metal, death metal grubunun solisti mi gibi böyle bir takım sesler de duyuyoruz. Bunlar da kendi seslerim aslında. Ee, daha fazla tarif etmek ben biliyorsun ses video hatta bugün ses kaydı çalmayı bile. ...şey bulmadım. Hı hı. Ne? Daha yeni açıldı. Daha dört ay orada. Evet, ço bunu dinleyen çok kişi belki gidemeyecek. Ama bazıları da gidecek Berlin'e biliyorum. Hatta bazıların Berlin'den dinlediğini de biliyorum. Ya, Dolayısıyla çok fazla tarif etmemize gerek yok. Ama bu e, sesi nasıl kullandığımla ilgili hani heykelin anlattığı hikayeyi sesten iyiden anlatmaktan ziyade Heh. O, bir yapının onu yapının istedim. onunla çevrelenmesi. Hı hı. E, hatta hoparlörün burada kullandığımız o özel hoparlör tiplerinin bütün mimarinin e, modüllerini Boyut vermesi. Bunu kullandığımı söylemek isterim. İki de o mücadeleyi asıl kullandığım malzemenin ritmin kendisi olduğunu anlatmak isterim. Ee, tabii ki davul niye davul? Çünkü ben davul çalıyorum. Çalmaya çalışıyorum diyelim. Ee, hastasıyım demek <gülüyor> isterim. Ee, öyle öyle diyebiliriz yani. Bir de ama dilek olarak Bergama'nın davulun gerçekten çalındığı. Hatta bizim oradan çoğu bildiğimiz üstadın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 Çok sağ olsun. Belki dinliyordur. Bilmiyorum. Zeybek. Bildiğimiz Zeybek. Yine kah bazılarımızı. Çok sevdi. Bazılarımızın hiçbir şey bilmediği. Bir de Zeybekiko. Yani aslında Yunanistan'a göç etmiş halin diyebileceğimiz. Ama orada çok evrilmeye devam etmiş. Modern müziğinin parçası olmuş. Ee, dolayısıyla benim için bu burada davul çalan bir insanın ondan şey yapmaması e, mümkündür tabii ki. Ama benim için değil de. Bir detay daha. Yine Muammer abi ikinci referans. Burada çaldığım davulu. Muammer abi de